Neden? Neden? Neden? Merhaba Ekin, hoş geldin. Kendini tanıtır mısın ve Bon Sergideki rolün ve nedir? Merhaba, ben Ekin. Son yılındayım artık Boğaziçi'nde. İngiliz öğretmenliği okuyorum. Sergide de yani... Herkes her şeyi yaptığı için... Rolüme tam olarak ne diyebilirim bilmiyorum ama... Her şeyin ucundan kişilerden biriydim yani emeğini veren diyebilirim. Evet herkes öyle söyledi zaten. Ben de bu soruyu özellikle bu şekilde soruyorum dinleyenler bilsin diye. Çünkü hep duyduğum şey belli bir rolüm ve işlemim yoktu şeklinde oluyor. <gülüyor> Dolayısıyla senden de aynı şeyi duymuş olduk. Ee, Peki e, burada senle yayın öncesinde anlaştığımız gibi bunu e, konu etmekten çekinmiyorum rıza gösterdiğin için Hı -hı. işte selo erkek arkadaşın bir evet. günlük bir tescit cütresinde hapis hayatı yaşadı e, kendisiyle konuştuk bir de kız arkadaşı olarak seninle konuşmak istiyorum neler yaşadın bu süreçte yani e, o kadar katmanlı bir yani süreçti ki. Çok fazla açılan çok fazla olay çok fazla şey hissettiriyor. Bir yandan dediğim gibi işte erkek arkadaşım işte hücrede 47 gün boyunca bir yandan çok yani yakın iki arkadaşım ev baş diğer arkadaşım da hücrede bir yandan serginin durmaması gerekiyor. Yani çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ve hiçbirimizin bilmediği bir sürece girdik hukuk öğrendik yani en basitinden ilk ilk başta çok belirsizlik çok korkunç bir şey yani hani her şeyden çok hiçbir şey bilmemek bir yana hiç yani oneyin nasıl ilerleyeceğini bilmemek çok ürkütücüydü. çok fazla açıdan yani of, o kadar kısa cevabı olamayacak bir soru ki bu hani, evet, du Duygularınla alakalı Evet yani Ama. hani Sürekli sakin kalmanız gereken bir dönem bir noktada. Çünkü kendimi bıraksam hani ne sonunu getirebilirim büyük ihtimalle ne de işler yürür. Hani çünkü bir noktada ben genelde sanırım şey oluyorum krizlerde. Sakin kalıp hani bir şekilde bir şeylerin yürümesine yardım eden ya da direkt yürüten kişilerden biri olarak gördüm ki stres altında sadece işkolik oluyormuşum yani çok tamamen sürekli içerik üretmekle yazılar yazmakla ve avukatlarla konuşup neyin yapılmasını öğrenmekle geçti yani süreç o yüzden oh, bir yandan işte bunu yapıyorum ayakta kalmak için ama bir yandan hani neredeyse ...şu ana kadar bu kadar... ...hani bu kadar iletişimsiz kalmadığım bir insan... ...hayatımda en çok sevdiğim insanlardan biri... ...hücrede ve... ...yani... ne ...nasıl bir yer oldu bilmemek... ...o kadar korkunç ki... ...hani her şeyi düşünüyor insan... ...böyle ilk girdikleri hafta işte... ...hatta birkaç gün sonra... Işte ...kantin günleri pazartesiymiş... ...pazartesiye kadar musluktan su içmişler falan... ...böyle bilgiler geliyor... ...hani... Arada herkes zaten sırayla bir breakdown yaşıyordu. Mesela o ilk breakdownlarımı tetikleyen şeylerden biri oydu mesela. Ama sonra hani dik haber alamıyoruz. O çok tuhaf. Hani sürekli arada bir ar aracı var iletişim kurumuz için ve sıra hani Selo'yla konuşmaya gelemiyor olaylardan dolayı. işte. Ne olacak diyor, suçumuz yok ilk gün alındılar işte ve biz Selo ile evdeydik böyle ne yapacağımızı bilemiyoruz arandığını öğreniyoruz sonra suç, suçunuz yok diyor bütün avukatlar ve salınacaklar yani tabii ki falan diyor ben şeyi hatırlıyorum Feyzi Hocayla ev, bu ev hapsi muhabbetleri çıktığında şey demiştim Feyzi Hoca'ya ki o gün falan tanıştık yani biz. Evapsi diyorlar hocam doğru mu falan. O an evapsi o kadar korkunç bir şey ki bizim için böyle dip yani hani yıkılıyoruz bunu duyunca hiç aklımızda yok çünkü hani ha hapis o kadar ihtimal bile değil ki o an çünkü herkes suçumuz olmadığını söyleyince yani su zaten suçumuz da olmayınca zaten bir şey beklemiyorsunuz. O kadar da olmaz bile demedik aklımıza gelmedi yani bu kadar garip. Bir şekilde evirip çevrilebileceği. Bu da böyle e, suçsuzluk meselesi mesela şöyle insan kendi masumiyetini zaten biliyor ve ekip olarak birbirinizden zaten eminsiniz ama hukuki bir suç olarak bir şey çıkarılabilecek bir şey olmamasından bahsediyorsun. Onu anlayabiliyorum dinleyicilerimiz için de not düşmüş olalım. Yani burada hukuki anlamda bir suç yoktur denmiş oluyor aslında bir hukukçu görüş bildirdiğinde hukuken siz suçlanamazsınız. Aynen. Diye görüş bildirilmiş oluyor. Peki hukuk öğrenme kısmı nedir? Yani bir şeyler bu kadar saçma sapan ilerlerken, hukuka aykırı ilerlerken hukuk öğrenmek nasıl bir şey? Yani <gülüyor> bir şeyleri öğreniyoruz dediğim gibi ama hiçbiri olması gerektiği gibi yapılmadıkça böyle taktiklerini falan öğrenmemiz gerekti. Hani itiraz edeceğiz hani büyük ihtimal hani normalde buna çıkabilirler, olabilir falan diyor avukatlar. Ama hani her ne kadar herkes emin olsa da hep şey diyoruz ama yüzde doksan dokuz hani yüzde biri de var her zaman. Burada yaşıyoruz çünkü hani böyle bir düzende yaşıyoruz falan muhabbeti sürekli geçiyor. O yüzden hukuku öğreniyoruz. Öğrendikçe daha çok sinirleniyoruz aslında. Çünkü öğrendikçe ne kadar şeyin doğru yapılmadığını görüyoruz bir yandan. O gece bile işte Hani başka bir suç, ilk e, suçumuz, suçumuz güya olan, bir şey, başka bir şey değiştirildi. Sonra işte ev hapsisine bağlayayım, sormuştum Feyz Hoca'ya ev diyorlar hocam doğru mu falan. O demişti ki bana hani bu çok uç bir tedbir hani bu çok e, sonraki hani yüksek noktalarda, zor noktalarda alınan bir şey. Hiç zannetmiyorum falan demişti. Buna işte 4-5 saat sonra dan diye haber aldık. Bir noktada artık gerçi haber gelmeyince hissettim ben hani tamam görüşemeyeceğiz bir süre <gülüyor> vibe'ını almıştım yani. Ama gerçekten yaşayınca tuhaf oluyor. İdrak edemedim uzun süre yani ilayda ilaydık bu süre boyunca çoğunlukla. Yani Doğuyla Sela böyle yurt dışındalar falan gibi geldi bize bir süre anlayamadık ne olduğunu bir yandan çalışıyoruz ediyoruz uğraşıyoruz ama bir yandan da hani herkes sürekli şey oluyor yani ne oluyor şu an ya gerçekten ne alakası var ki falan oluyoruz süreal değil mi bazı şeyler o kadar sürealdi ki hani bir noktada ana haberler ana haberlerde görüyoruz kendimizi çok fazla insan o gün, o gece hani o kadar korkunç tweetler atıldı ki hani o büyük kişilerin attığı tweetlerin yanında. O kadar çok spamladılar ki twitter ı. Hani herkes bariz bir şekilde bizi öldürmek istediklerini söylüyor. Biz böyle yani, yani şu an burada insanı söyleyemeyeceğim kadar korkunç şeyler. Ama biz böyle halkı kin ve nefrete teşvik etmekten, tahrik etmekten suçlanıyoruz. Sürekli bunun ironisinin ağrını yaşadık aslında bir anlamda. Çünkü sergi yapma amacımız zaten herkese kucaklamak, herkese ses vermek, kimseyi hani birinden ayırmak. O yüzden seçmedik bile hani hiçbir şeyi. Konuşuyoruz aramızda, seçelim edelim falan mıyız, böyle mi yapmalıyız diye ve herkes hani her şeyi kabul etmek istiyor bir noktada. Çünkü çok fazla şeyin sürekli bastırılmaya çalıştığı bir yerde yaşıyoruz. Yani sesimizi direkt hani kendi yaşadığımız yuvamız dediğimiz okulumuzda bile hani isteklerimiz tamamen göz ardı ediliyor ve herkesi böyle kabul edip ka hani onlara bir alan vermek isterken tamamen de bunu barışçıl olmak adına yaparken bir anda da gerçekten bize öldürmek istediğini bize işkence yapmak istediğini bariz bir şekilde halka duyuran insanlar verken bizim böyle bir suçla yani 47 gün boyunca hapiste yatıp evde kalıp sürünmek yani ironik bayağı. Anlayamıyorum hala nasıl oluyor bu kadar barizken. Hmm. Evet o kadar bariz olduğunu biz de farkındayız ve dışarıdan kesinlikle eee Süreci takip edip, öfkelenip, böyle bir şey olamaz deyip bir yandan da tabii dediğin gibi yani göz göre göre tutuklandılar. E, büyüklerimiz de beklemiyordu, i̇şte hocalarımız beklemiyordu, hukukçular beklemiyordu. O yüzden o sürreel olduğu için bir yerden sonra da o zaman bu sürreel, bu saçmalığı yapan, bu hukuksuzluğu yapan neden salı versin ki diye mesela Çağlayan Adliyesi'ne gittiğimiz günde çok tedirgindik hepimiz öyle değil mi? Evet, yani bırakılmayabilirler tedirginlik... yani herkes çok emin ama bırakılmayabilirler böyle bir o şey o sinir boşalmasına da hazırdık bir yandan evet o tedirginlik hiç geçmedi zaten ve hani genel bir rahatlama yaşayamıyoruz bu konuda zaten hani hukuk olduğu gibi işlemesi gerektiği gibi işleseydi hani bizim çağlayanında gitmemiz gerekmezdi o gün hani tahliye haberi çıktı işte zaten salondayız dinliyoruz ama yani rahatlamam gerektiğini biliyorum, sevinmem gerektiğini biliyorum ama hani salındığımız andan itibaren sadece sinirliydim. Çünkü neden böyle bir şeye mutlu olmak, neden böyle bir şeye sevinmek zorunda bırakılıyoruz? Neden şu an böyle bir şeye rahatlamam gerekmiyor mantık çerçevesinde? Yani ne kadar distopik bir olay bu falan diye sinirliydim yani sadece hani rahatlamak. Rahatlayamadım bile özgür bir şekilde gerçekten. <gülüyor> Onun bile kısmı <gülüyor> Evet varmış, evet. Bunu senden gibi. duyduğuma sevindim. Şöyle sevindim. Ee, mesela Seloy'la konuştuğumuzda e, o da aslında e, çok kötü şey yaşamadık gibi bir duyguya sarıldığını söylüyor. Bu e, benim ifadelerim doğru. ifade etmiyor da olabilirim. Sen düzelt lütfen öyleyse ama yani o psikolojiye girmedik sonuçta diyor. Başka evet. bir psikolojide kendimizi tutmaya çalıştık diyor. Evet. Ama bir yandan da işte salıverilmelerine sevilmek yani böyle omuzlarımdan ekin dünyaların yükü kalkmış gibi oldu. Evet. Ama psikolojimde de o sinir stres devam etti. Evet, Asabiyet. Et, mümkün değil ki yani etmemesi. sürekli böyle şeyler oluyor. Bir noktada hani öznesi olmak direkt, öznesi olmak çok tuhafmış. Hani her zaman sinirleniyoruz ve Garip bir şekilde sürekli yaşadığımız bir durum bu hukuksuzluk. Ama öznesi olunca da hani biraz daha nasıl diyeyim biraz da değil de hatta baya hani sinirimi artık öfkemi dışa vurmaya başladım. Der. Hani eskiden olsa belki hani bir şekilde duruyordum eylemlerde ya da işte direnirken belki hani ama... Artık o kadar çok şeye sinirliyim ki gerçekten hani keşke direkt yaşamam gerekmeseydi anlamak için hani keşke hep böyle olsaydım ama bu şekilde oluyor. Yani evet Selo hep öyle diyor. Biraz şey gibi hissediyorum. Selo bu sürecin işte daha pozitif konuşan tarafı şey gibi hayırlara vesile olacak evlatlarım. Çok yani çok evet. anaç bir tavrı var Selon'un bir yandan da. Ya biz de hep öyle dedik aslında ki oldu da yani çok güzel insanlarla tanıştık. Çok daha hani bir şekilde yani ünlü olduk olmayacakken büyük ihtimalle bir şekilde teşekkürler diyelim. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye yani ülkem sağ olsun. ...hayatımda yapmak istediğim işin yolunu hiç böyle çizeceğini hiç düşünmemiştim yani. Ama evet bütün Korkuşçalar bir yandan kesinlikle güzel yanları oldu. Ama işte o kendini içeride yani dolar kafayı yememek ve günlerini geçirebilmek için hani... ...öyle telkin ederken dışarısı bayağı böyle postapokaliptikti yani hani... Görüşe gidebildim iki kere zaten iki görüş oldu sadece mesela o günlerde de çok tuhaf işte girdiklerinin ikinci haftasıydı herhalde ben görüşe giremiyorum normalde yani birinci derece yakını legal olmam gerekiyordu onu görebilmek için ama değilim diye devletin izin vermiyordu Bir şekilde adımı yazdırmış ve hmm. işte girebildim ama bunu sonana kadar öğrenmemiştim. Ekin artık şöyle şeyler çalışıyor. İmam nikahlı eşiyim falan. <gülüyor> Aynen zaten bazı... Helalim, o, namusum. Fonseplerde şey falan dedim yani. Şanlısıyım pardon. Geçebilir miyim falan evet. ya salona gidiyorum O kadar komik ki Full böyleymiş. Gelecekteki yani. çocuklarının Sınasını... anasıyım. <gülüyor> Uf, korkunç. Aynen. O full böyle gerçekten yedirmek lazımmış bazı şeyleri yerlere ulaşabilmek için işte neyse orada adımı yazdık diye girebildim son yarım saat bir saat görüşler karantina pandemide bayağı kısıtlamışlar her şeyi işte arada hemen avukat beni ki işte yani 15 dakika içinde buraya gelebilirsin işte görebileceksin Selvi falan Böyle, evden nasıl çıktım bilmiyorum etlerden esenlere 15 dakikada 15 dakika yani, içinde gerçekten. mi? Ve kar varken hani nasıl oldu? <gülüyor> ne olduğu... yaptım? Portaldan mı geçtin? <gülüyor> Gerçekten hiçbir şekilde anlayamıyorum şu an düşündüm. hani O yolu birkaç kere daha gidip geldikten sonra ne kadar uzak olduğunu anladım ama o gün hani taksiye bindim zaten dedim ki abi hapishaneye gidiyoruz yetişmem lazım bas <gülüyor> falan ne ama biraz, biraz... Olarak... E, Allah yardımcın evet, olmuş hayatım. <gülüyor> sağ, teşekkür ederim ona da yani. Yolumu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> açık etmiş. Allah yolunu açık Aynen etmiş. Aynen öyle ya. O, komik. <gülüyor> i̇şte gittim. O da apayrı bir şey. Sürekli hatırla sevgili dalgası geçiyorduk. Yazdan beri böyle işte Hazarlarla komün bir hayat kurduk ve yemek yapıyoruz. Biri diğerine gidiyor. Her akşam birinin evinde. Akşam yiyoruz topluca falan. Hatırla sevgili o... Şey, şakaları yapıyorduk böyle kaç yılındayız diye. Yani girdim ceza zaten çok tuhaf bir yer. Giriyorum işte o dedektörden geçiyoruz. Ayakkabıları çıkarıyoruz. Gözlerimizi tarıyorlar falan. Böyle. Ben böyle polis olacak gergin olacak falan diye bekliyorum ama böyle rahat memur abiler <gülüyor> vardı tamamen. <gülüyor> çok çil şekilde takılıyorlar ve Şuradan çık şuradan dön Orada falan diyorlar bana. Karya'ya bir yandan cezavinin Ortak yerinde binaların arasında Hiçbir şeyi Olmayan hani sadece asfalt olan Ve arabaların durduğu e işlev olmayan Yerler olur ya hani Oradayım ne tarafa gideceğimi Anlamıyorum falan hani yön Direkt bana göstermeyecek kadar Rahatlardı. Görüp gelmişti bu Girdim işte oraya da yine binlerce Dedektör falan Sonra yani nasıl bir görüş görüş olacağını hakkında hiçbir şey düşünememiştim çok hızlı gittiğim için zaten ama yani cidden oturduk aramızda cam telefonla konuştuk yani dedik dedim ki bu da yaşandı. Okuyoruz <gülüyor> gerçekten lisedeyken Pirai mektupları okuyordum ve düşünmüştüm yani ne tuhaf bir kafasında ya, böyle mektuplaşmak garip çok zor bir yandan hayal demiyorum kesinlikle nasıl ne kadar zor. Şimdi bir nebze edebilirsem de yani mektuplaştık 2021'de. Bu da güzel bir deneyimdi. Yani sürekli gidip mektup atıyorum. Mektup bekliyorum. İlk mektubunu o kadar geç aldım ki Selon'un. Çünkü posta kutusuna bakmak aklıma gelmedi yani. Ben sanıyorum ki kargo gidip verecek falan. Sonra ev arkadaşımdaki posta kutusuna baktım. Hiç aklıma gelmedi ya hani gerçekten orada mektuplaşma raconunu çözdün şeyini yaşadım <gülüyor> ya yani, tokadını yedim bilmemenin o sürekli bize dalga geçiyor ya büyük insanlar daha büyük insanlar ona dayısa da ama evet hani mektup de fa çok farklı bir dilde konuşuyoruz sonuçta orada hani kendi e, şeyi var dili var gerçekten nasıl yani, bir dil o? Ya işte gerçek sene hani, bilmiyorum 1940'da yazılmış bir mektup gibi oluyor mektuplar. Gözlerinden <gülüyor> öperim. <gülüyor> Hasretle kucaklıyorum. İlk mektuba gerçekten yazdım. Sırf yazmış olabilmek için gözlerimden öperim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü böyle işte girdiler mektup yazıyoruz. İlayda böyle akşam bana Nazım Hikmet'in şiirlerini atıyor. O da Doğu'nun kız arkadaşı işte. Böyle onunla sürekli mabuz karısı dalgası falan geçiyor bizle öyle koop ediyor <gülüyor> neyse böyle bana nazik metin şiirini atıyor akşamları doğunun boşluğunda benle böyle romantisim yaşadı ben de onunla yaşadım tabi <gülüyor> garipti yani tuhaftı gerçekten çoğu şey anlam ifade etmeye başladı yani hani hayatın bir noktada gerçekleriyle öyle bir yüzleşmek gerekiyor ki çünkü böyle bilmiyorum, biliyoruz ediyoruz. Oh, abi ne oluyor ya? Hani nasıl ana haber, nasıl BBC UK arıyor falan böyle random şekilde, milletvekilleri arıyor. Hani onlarla konuşuyoruz. Neyin ne yaşadığınızı zaten anlamıyorsun o süreçte. Ama günün belli noktalarında da hani gerçekten fark ediyorsun ki çok berbat bir. Düzenin içinde mahsur kalmışsın yani hani gerçekten ne kadar çok kendini kurtarabilecek şey olsa hatta suçun yok yani hani o yüzden hiçbir zaman zor olmadı sergi hakkında konuşmamızda mahkemede ifade vermekte yani çünkü yalan söylememiz gerekmiyor en basitinden her şeyi direkt olduğu gibi anlatıyoruz. Yani Ekin hemen aklıma, aklıma ne geldi? Pudra yani, şekeri. Işte. Ha, pudra Bu <gülüyor> yalan söylemeler. <gülüyor> görüyorum yani. pudra şekerini dün rüyamda gördüm ya artık. Aa. <gülüyor> gerçekten hapishane rüyaları, şey polis rüyaları, Tomar rüyaları. Hepimiz böyle kolektif bir şekilde full böyle rüyalar gördük zaten. Yani Hı -hı. Terapi paramızı ödemesini bekliyorum. Hecenin. Biri şey demiş, e, fizik tedavi borcu var bize diye ama terapi borcu da var. Bir de de fizik tedavi de çok pahalı şeyler bu arada. Evet yani hani bayağı aslında düşününce yıprandık. Yani hani korkunçtu gerçekten bazı noktaları. Hani o yüzden şey diyorum işte Salo pozitif ben biraz daha karanlık konuşuyorum. Çünkü yani... İdrak edememek çok kötü bir yandan idrak etmem gerekiyor. güçlü almam gerekiyor. Ona böyle perşembe günü telefon günüydü. Güç, yani iyi bir şey iyi konuşmam gerekiyor ki orada kafasına takmasın rahat olsun. Çünkü hem hücredeler bir yandan küçücük 8 metrekarelik bir yerdeler falan yapacak hiçbir şey yok. Kitap yolladım mesela. Kitap bana geri iade edildi. Geri yerde. çok güzel. İade edildi. Hani... Anlatım anlatın bozuklukları yapmayalım. Anlatım, evet. Yap, evet, hazar bana dalga geçiyor. Sürekli geri <gülüyor> yani durum yanlış. Böyle ve... ben dalga geçiyor. Ee... Çok tatlısınız. <gülüyor> şey kitap yolluyoruz. Yollamamız gerekiyor tabii ki hani. ee, okusunlar falan. İstanbul içi diye geri yolladılar bana kitabı. Hani böyle şeyler oluyor ve. Kafayı yiyorsunuz gerçekten. Çünkü o kadar şey nasıl yani? hani Ve süreçler sürekli çok uzun. Çünkü işte kargoya gidiyorum ve onu veriyorum. Oraya gidiyor orada okunuyor, komisyondan geçiyor. sonra günü geliyor ki seloya veriliyor falan. Hani bir şeylerin olması için zaten sürekli acele. Hani hiçbir şey erteleyemiyorsun. Hani kitap nasıl bana gelir ya? Kaç tane kitap geliyor adılar İstanbul'da diye. Hani avukatlara söylüyorum. Şey de çok komik. Avukatlara ne söylesem İlk kez karşılaşmış oluyorlar dediğim şeyle. Ve öyle nasıl olmaması diyor, lazım. Aa, falan diyorlar. Değil, öyle olmaması lazım. Evet böyle bir şey gör, duymadık yani bugüne kadar nasıl olur falan diyorlar. Ben diyorum ki ama demeyin öyle ne yapacağız o zaman falan oluyoruz. Yani her şey ilkini yaşamak bir noktada görücüydü. Ama bir anlamda sergi yapalım dedik. İyi yapmışız yani demek ki diye düşünüyorum. Selo ile konuşurken söyledim burada bu arada ezan okunuyor ezan vakti evet. <gülüyor> hayırlı ağzımla söyleyeyim ee, şey sağlaması gibi oldu bence ya Ekin öyle düşünüyor musun sence doğru bir iş yapıldı ve onun sağlaması yani ne kadar doğruymuş ki içeri alındılar ve işte iki kişiye vapisi aldı falan daha doğru bir iş yapılamazdı ve kafasına evet yani... tak tak tak tak bu kadar vurulduğuna göre buradan İnsan... devam öyle, öyle bir şey veriyor buradan gidin çocuklar diye sizi sanki rota çizdiler yani eğer tutuklanıp e, devleti düşman ediyorsanız kendinize sanırım insanlar için güzel şeyler yapıyorsunuz demek Türkiye'de bu yani gördük ki anlamıyorum ya gerçekten şaşıyorum hala biz zaten bayağı soyutlamışız kendimizi ülkeden ben bunu bir nokta bilinçli olarak yaptığımda böyle üzülerek hatırlıyorum yani. Çünkü işte Samsun'dan geldim buraya ve Samsun'da korkunç bir yer aslında düşününce yani hiç kimse şimdi bir tık daha iyi herhalde hiç bilmiyorum ama ben işte lisedeyken 10 yıl önce korkunçtu yani. Of 10 yıl mı geçmiş ya liseniz Bir dakika bunu sindireyim. <gülüyor> Evet, bugün nerede geride kalacak ama e, travması oldu mu buradan bu soru geldi aklıma geride kalacak deyince sence bunu bir travma gibi mi yaşadın yani, biraz ya. prematüre bir soru galiba travma ya tabi zaten bilmiyorum ülkede büyük ihtimalle bir 10 yaşımdan beri geçirdim her gün bir travma sebebi gibi ama hani artık ona <gülüyor> Nasıl diyeyim? Tabii ki travma ama bir yandan da yapacak bir şey yok yani. hani O yüzden iyi yanlarını alıp iş yaptığımız işi yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü sonu yok o öbür türlü. O yüzden terapi paramızı ödesin diyorum en azından yani. Ya <gülüyor> Ekin... <gülüyor> Çok hoşsun. Peki böyle son bir soru soracağım sana. Aktivizminle alakalı bir Hı. soru olacak. Mesela önceden aktivist miydin ya da şu an aktivist olarak kendini tanımlıyor musun? Onu açabilirsin ama geçen gün mesela 27 Mart Cumartesi günüydü. Günde üç tane şey vardı, protesto vardı. Evet, evet. <gülüyor> Yani e, neydi işte Boğaziçi e, Üniversitesi öğrencileri bırakılsın hmm. gözaltılar, parantez içinde Kayyum Melih istifa etsin tabii. İki İstanbul Sözleşmesi, bir de o bela çıktı başımıza. Üç Kanal İstanbul. Korkursan... Hepsi de şey gibi yani kadın hani kadın çevre işte hmm. üniversite böyle hani nerelere saldıralım burra işkancı. Kadın haklarını böyle... baz alan, doğayı baz alan her şeye. Evet koruma üstüne. Yani. Daha yeni bir de bu kaz dağlarındaki maden evet. şirketinin işte yetkililerinden biri de böyle lakayetçe konuşmuş. Yani onlar protesto hakkını kullanıyor falan. Anlamıyorum. Neyse bu bin tane örnek yani var da. Çok yani bu insanların sistemi nasıl işliyor anlamıyorum yani. yani. Bir insan o kadar böyle deforme olduğu noktaya nasıl gelebilir ki Para kaynağımı yani bu tamamen ego egolarının etkisi altında kalmak. Çünkü anlayamıyorum yani düşününce çok basit bir şey istedik yani. Okula demokratik olmayan bir şekilde birisi atandı ve tabii ki buna karşı çıkacağız. Hani sistem bu değil ki olması gereken bu değil yani ve bu okulun Okul vardan, e, ögelerden biriyiz yani öğrenciler olarak ve herkes bunu reddederken nasıl bu kadar diretilebilir? Çok basit yani hani seçim yapılsın ona da dediler. Seçimle gelirseniz kabul ederiz sizi dediler yani çok basit ve her şey o kadar inada bindiriliyor ki biz gerçekten sergi yaptık diye malzeme bulunan ilk şeyle hapse atılabiliyoruz yani. Anlamıyorum. Yani evet ak aktivizm konusunda da benim ailem zaten direkt aktivist insanlar oldukları için ve onların da çok işkence ve acı çektiğini duygusal fiziksel olarak bildiğim için biraz biraz hatta baya kendimi işte soyutlamıştım böyle şeylere. Çünkü kabul edemiyordum yani. Ortaokuldayken ya de lisedeyken de edemiyordum. Buraya geldiğimde de zaten ülke ülkeyle kıyaslayınca çok ayrı bir toplumuz burada Boğaziçi olarak hani kolay da oldu sonradan soyutlamam ama bir yandan hani gitmediğim her şey için de suçlu hissettim yani her seferinde. Bilmiyorum artık korkuyor muydum? Bir yandan kendimi o kadar ait hissetmiyorum ki buraya hani bu ülkeye o kadar sevilmediğimi ve istenmediğimi çocukluğumdan beri o kadar çok hissediyorum ki ne için uğraşayım ki hani bunun için zaten yeterince harap etti beni falan kafasındaydım daha gençken aktivizmin de bir şeyi var değil mi yani psikolojisi var ona girebilmek orada kalabilmek öyle kolay değil evet. hani millet şey diye görüyor ya bayrağın olmuş işte koşmuş Kadıköy'e Kadıköy e tipleri böyle bunlar işte bilmem neler zaten saçından başından şey. belli bilmem ne böyle sanki biz şeyiz e böyle böcekleriz ve bir evet. şey oluyor oraya bir, bir artık ne kırıntı görüp oraya böyle çörekleniyoruz gibi butikler tipler yine çıktı bak Başka kafalarını yine çıkardılar mesela. gibi. Yani onun da bir psikolojisi var. O aktivizmi yapmak kolay mı? Gerçi kime ne anlatıyoruz da. Yani, yani değinmiş olalım. İşte bu kadar artık bireysel olarak yaşayınca. Aslında 4 Ocak'ta bayağı hani bu nasıl diyeyim büyümeye başlamıştı içimde ama artık sergiyle hani personal oldu artık diyorum böyle direkt devletle <gülüyor> onurumuzdur. Bağın sergi onurumuzdur. <gülüyor> Aynen ya. Yani. Onurumuz olan o kadar çok şey var ve hepsine o kadar saldırılıyor ki hani o an susmak hani ama yok olsam daha iyi hani çünkü onu sindirip yaşa devam edemezdik hiçbirimiz. Ve şimdi hani bu kadar yaşamışken ve acısını bu kadar ve tatmışken işte az önce de dediğim gibi keşke bireysel tatmadan anlayabilecek o empati kurabilseydim hani bu kadar zaman geçmesine gerek kalmasaydı. Yani acı çekmeseydim anlamında değil de hani hep anlayabilirdim. Bilinçlilikten anlamında. söz ediyoruz. Aynen hani bundan sonra mümkün değil hani var, var olma şeylerimden biri aktivizme dönüştü bence kesinlikle. Çünkü artık bir noktada bir korkuyla büyütülüyoruz hep. Artık o korkuyu 60 durumdayım yani hani o korku varsa da lanet olsun durmayacağız hani korkmuyorum artık diyebiliyorum. Alışın buradayız diye sinir. bir laf var ya ben onu çok seviyorum. Alışın evet, buradayız. buradayız gitmiyoruz. Buradayız yani çok uzun yıllardır buradayız çok yüzyıllardır buradayız yani saçmalık. Peki. O yüzden artık duruyor devam ederiz yani duracağımızı da hiç zannetmiyorum. Evet evet böyle gidecek. Bundan sonrası ne biz de diyorduk hepimiz de <gülüyor> etiketler şey söyleyeceğim sana ee, bilmiyorum güzel bir şeyle bitirelim istedim o yüzden soracağım güzel midir yoksa çok acıklı mıdır yine ona artık o senden çıkacak şeye bağlı ama Selo ile kavuştuğunuzda böyle hani böyle ne bileyim. Duygusal bir yakınlığınız falan artık cam arkasından değil de böyle parmaklar değebiliyor falan. Yani o, o tatlı bir şeyse ondan bahsetmek ister misin? Tatlı ya bayağı yani acı yanları da olsa güzelliği asla silinemeyecek bir şey. Yani zaten hani mektuplaşma sürecimizde her şey o kadar derinleşti ki. Çünkü, Aşk yaşamak ya bu. Yani, çok güzel. Evet, bir nokta hani birini... Ay çok saçma bir şey dedim galiba. Ama... Hayır ya, çok galiba. <gülüyor> ne diyorsun? Dediğin ya, gibi ya. Yani. Şey de çok çirkin çünkü böyle şeyleri romantize etmek de çirkin bir yandan. Evet hani. ama Dizi mi çekiyoruz de... yani bu gerçek hayatı. Buna sevgi Ama ya bir şey diyeceğim hani romantize Etmesem bile o kadar dramatik ki kendi yani Türkiye Doğru. koskoca bir Türkiye devlette de koskoca bir drama queenmiş yani hani ya bu kadar olamaz yani orada cam arkasında telefonla konuşurken bile absürt absürt gerçekten absürt tiyatro gibiydi ya çoğu zaman absürt çok dramatik her şey o kadar abartık işte dedim ki mektup yazıyoruz yani hani Pirayelin aldığım mektuplarını okurkenki zamanları hatırlatıyor bana falan. Ya. Yani şiirleri anlıyorum bir tık daha artık komik. Yani tabii ki çok güzeldi. Hani hazır bu kadar derinleşmişken ve bilmiyorum böyle bir durumda birbirinden vazgeçmeyin oyunsan için neler yapabileceğini görmek de bence bayağı hani anlamlandırdı yaşadığımız sürece çıkınca tabii metrise gittik hemen adliyeden sonra onları karşılamak için işte. İlayda, Doğu'nun ailesi, ben Selan'ın ailesi gittik. Bekliyoruz, tuhaf geldiler. Hocam <gülüyor> eşyaları var bir sürü eşyaları. Bir e, yandan da şey askerden dönmüş <gülüyor> ya da gurbetten dönmüş. Onu <gülüyor> hiç bak. Ama evet asker bir <gülüyor> şeyi var, bilmiyorum. Ya vatan'a o hizmet ya <gülüyor> o. Hani sanki burada da vatanı görevimizi yerine getirdik. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bilmiyorum sarıldık işte ve 7 gün geçmiş hani o, tamam bir ay falan bir buçuk ay ayrı kaldığımız olmuştu ama bu kadar iletişemediğimiz bir zaman hiç olmadı. Yani Onu birbirimize tanıştığımızdan beri hiç bu kadar habersiz kalmamıştık büyük ihtimalle. Hani anlayamıyorsun hala nasıl iki ay bir buçuk ay geçti falan ya da ne oldu sanki hiç gitmemiş gibi bir yandan bir yandan saçları uzamıştı çok uzamış sakalları uzamış falan böyle komik yanları var dedim yani dramatik sürekli her şey garip de yani evet çok güzeldi tabi ki yani hani. şimdi böyle yine işte evdeyiz karantinaya girdik ben hasta olduğum için Hiçmişim ama için. teşekkür ederim işte hani oturuyoruz hiç yani hapse girmedi sanki öyle korkunç yer yaşamadık bir yandan işte böyle röportajlar oluyor yine. Şeyler oluyor. Bir yandan işte yaşadık aslında. Bunu ne zaman bank edecek kafama anlayamıyorum. Yani belli noktalarda anlıyorum. Ama hala yaşaması tuhaf bir şey. Yani sordu ya travma. ...tramma olduğumu falan... ...yani bunu herhalde beş yıl sonra... ...cevaplayabileceğim. Evet. Ya ya bazen bu şeyler... Ya. hani ...podcast konuklarımda... ...size karşı daha böyle... E, ...yapısız işte... Sor ...belli sorular olmadan sohbet havasında ilerliyor... ...bir de arada arada yorumlarımı giriyorum... ...filan. Bu soru da böyle... ...kendiliğinden gelen bir soruydu ve... ...söylerken de bazen çekiniyorum... ...ya bu soru doğru bir soru... Mu? ...mesela sana ne hissettiriyor... ...verdiği mesaj şu çünkü... Travmatik bir şey yaşadın. Sen travma yaşamalısın. Travma yaşıyor olmaz. <gülüyor> Kötü hissetmelisin gibi. Ama ya yani umarım doğru bir yerden iyi, iletebiliyorumdur işte diyeceğim, sana. Dediğin şey çok iyi bir şeye değindim bence. Hani zaten bize yaşatılan her şey bu amaçla yaşatılmadı mı yani? Hani pes edelim, şevkimiz kırılsın, korkalım, geri kaçalım, travmatize olalım, işte hani kötü hissedelim. Yani kötü hissettiysek de ne saçmalık bu diye hissetmişizdir hiç kimse hiç tühlenmedi yas tutmadı yani hani gayet herkes dik bir şekilde bunu karşılayıp işimizi yapmaya devam ettik Hayır, hesaplarımızı yönetmeye devam ettik çıkardık yani onları oradan ki hiçbir suçumuz yoktu çıkacaklar tabii ki yani ne kadar suç ki masum insanlara o yüzden hani her ne kadar bu travma işte kötü hissetmek falan bahsetsek de ki, tabii ki herkes yıprandı ama gayet iyiyiz boğma gibiyiz yani. Herkes çok daha böyle motive olmuş durumda. Ateşli. Herkes çok heyecanlı. <gülüyor> Zaten başka şeyler yapacaktık. E, hep önceden konuşuyorduk. Ama belki hani bu kadar hızlı bu kadar motive yürütemezdik. Şimdi yani. Gümbür gümbür. Geliyoruz. <gülüyor> Geliyoruz. <gerçek>. <gülüyor> seçim <gülüyor> şey ne, neydi onlar böyle seçim zamanları otobüslerden çalar Aynen. ya <gülüyor> geliyorlar. Güzeldi. Şey Ekin e, az önce söylediğin şeyin ipin ucundan tutup çekeyim istiyorum biraz bu e, travmayla alakalı olan. Ya ee. Yapacağın şeylerde, üreteceğin şeylerde içi, itici güç olması ne güzel. Kadın hareketinde de ben görüyorum bunu. Mesela delirtebildilerse kadınları mutlu oluyorlar. Ama eğer kadınlar öfkesini bir şeye kanalize edip itici güç olarak kullanabiliyorsa bu onların hoşuna gitmiyor. Kadın yürüyüşü neden engelleniyor veya Pride Walk, işte LGBT yürüyüşleri neden engelleniyor? Tam da bu sebepten olduğunu düşünüyorum. Yani sen öfkenle kal kal kal kudur kafayı delir. Ve sinir hastası olur, hastası ol. Ki bunlar da stigmatize edilebilecek şeyler değil. Yani her biri birer hastalık yani hakikaten. Evet. Bunu istiyorlar, hoşlarına gidiyor. Ama öfkelerin birleşip itici güç olarak bir şeye evrilmesini asla istemiyorlar. Fakat onlara bir sürprizimiz var. <gülüyor> Kötü bir sürprizimiz var. Yani keşke motive kaynağımız bu olmasa ama hani biri kuduracaksa da içinden kötülük gelen kuduracaktır yani evet, bu yani onlar biz olsun kendimizi bir sonuçta ki yani denklem böyle bence direkt hani biri bir bir grup bir grubu üzmeye çalışıyor ve hani tabii ki de ciddi almayıp üstümüzden sektirip kendimiz olmaya dikdurmeye devam edeceğiz yani pes edecek olsak zaten pes etmiş olurduk. Bir pes ettirecek insanın çok fazla kötü şey oldu zaten ama yani onların derdi ya biz kötü hissetmiyoruz iyiyiz yani gayet kötü de çok olmayacağız. Güzel. Ay, umarım artık bundan sonra zaten hep beraberiz her kazanacak. zaman kazanacak evet <gülüyor> şey <yapıyoruz>. kazanacağız <gülüyor> Avatarlık <yapıyorum>. evet, ben <gülüyor> de bu işte Çağlayan'daki günden sonra artık o ve salı verildikten sonra Hazar ve Senen'le Vaps'i kalktıktan sonra çektiğimiz için bunları o süreçte o sürerken o süreç biraz daha temkinli konuşuyordum ben de şu an daha rahat konuştuğumu fark ettim o yük kalkma meselesi e, bu, podcast... Rahat evet. <gülüyor> bu podcast uzayıp gidecek e, ama bir yerde de bitirmek gerekiyor e, İyi ki geldin iyi Teşekkür ki katıldın ederim. programı sen kapatmak ister misin? Şey <gülüyor> <gülüyor> doğudan alıntıyla kapatıyorum hep sen de öyle kapatmak Tabii ister misin? Ki, e, şey diyorum sanat kalın, hoşçakalın diyorum evet. yani anlatacak daha çok şeyimiz var çok da iyiyiz ne kadar kötü şey olduysa da Güzelleştirmenin bir yolunu bulacağız yani buluyoruz da. O yüzden dinlemeye devam edin. Bizi yalnız bırakmayın. Hep birlikte olunca yapabiliyoruz çoğu şeyi. Sanat kalın, hoşça kalın. Neden? Neden? Neden?